Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü alıştırma. Temel maili. Gelen şeyleri düşün. Huve yezhebu. Burada fiilin sigasına uygun fiilin ref halindeki yazılım var. hebu. Hemen devamında da onun nasb ede cedatlardan enin başına geçmesiyle fiilin nasb olmuş hali var. Hu ve yuridu en yazhebe. Hiye tezhebu, hiye turidu en tezhebe. En tetezhebu, ente turidu en tezhebe. Ene azhebu, ene uridu en azhebe. Nahnu nezhebu Nahnu nuridu en nezhebe Buradan da anlıyoruz ki bu a elif maddesi a maddesinde göre gayib gaybe muhatap ve mütekellimin her ikisi sigasında bu siganın kullanıldığı çekimlerde e, nasp hali fiilin sonunun fethalanmasıdır. Hangisinde Gâib, gâibe, evet. muhatap ve mütekelimin her ikisi yakasında. Fiillerin nasp halineymiş, sonunun tet halineymiş. Beymedesine geçtik. <gülüyor> <gülüyor> hum yaz hebu ne? Hum yuridune en yaz hebu. En tüm tez ne? En tüm Enti en En enti turidu, turidine entezhebi cem gayib, muhatap gayib e, ve cem muhatap gayib daha doğrusu cem muhatap gayib ne demek ya subhanallah cem muhatap ve e, müfret muhataba sigalarında da ref alameti olan nunların düşmesidir nasb hali sondaki nunların hepsi gördüğünüz gibi nedir Ref alamettir. Nasıp halinde onlar düşer. Aynı zamanda cezimde de düşer. Ref olmayan herhalde düşer. Şu an konumuz nasip edici edat olan en olduğu için nasptan bahsediyoruz. Ancak Hunne yezhebne Hunne yuridne en yezhebne ile Entünne tezhebne Entünne turidne en tezhebne sigalarında ise yani yani Cem, cem gaibe ve cem muhataba sigalarında o sonlardaki nunlar fail olduğu için düşmez kalır. Fail, fail oldu onlar. Fail onlar. Onlar fail olduğu için nasip edeceği onlar üzerine üzerinde etki yapmaz. Çünkü bunlar biraz sonra geleceği üzere mebnidir. Sonu değişmez. Herhangi bir amil o failleri mebni olan failleri değiştirmez. Şimdi onlarla ilgili örnekler var aşağıda. Hem zehebe fiiliyle ilgili hem de karışık fiillerle ilgili. Ondan sonra da yedinci maddede bunları az önceki ifade ettiklerimizi açarak e, bize tekrar bildirmiş. O yedinci maddeye geçelim. Ondan sonra alıştırmaları yapalım. Teemmel mayeli el mudariyul merfu merfu fiil. birinci sütun ikinci sütun Alametur ref, bu merfu muzari'nin ref alameti nedir? Onun yazılımı. Üçüncü sütun el muzariyül mensup, mensup yani nasb bulunmuş muzariye'nin yazılış şekli. Dördüncü sütun ise alametun nasb, yani bu fiilin nasb alameti nedir? Onun yazılımı. Onları okuyalım, geçelim, o zaman daha iyi anlaşılacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sütunların ne olduğunu o kitabımızdan takip ederek okuyoruz yezhebu alamet-ı ref damme ed-dammetu yani yezhebu diye fiilin son harfinin dammeli oluşu mensup hali ise yezhebe başına herhangi bir nasip edici edat geçmiştir sonu yezhebe oldu nasip alameti ise fetha el-fethatu yani fiilin son harfinin herkesinin fethal oluşur. G cem gaibe geçelim. Yezhebune ref, e, merfu hali bu. Alamet-ü ref ise subutun nun. Nun'un sabit oluşu. Nun'un bulunması. Nun'un fiilin sonunda bulunuşu ref alametidir. Bu fiilin nasp hali ise hebudur Ve nasp alameti ise hazfun nun'dur. Nun'un gizlenmesidir. Nun gizlendiği zaman bu fiil ya mensuptur, nas olmuştur veya ileride gelecek cezm olmuştur, meczum yani sukunlenmiştir. Sonunu cezm edecek bir adat gelmiştir o fiilin başına. O kısma girmeyelim. Sonundan nasıl gelecek onlar. Sadece nasp üzerinden konuşalım. Devam ediyorum. Gaibe sigası, müfret gaibe, hebu merfu hali alametur ref, addamme fiilin son harfinin dammen oluşu. Mensup hali tezhebe nasb alameti ise fetha. El fethatu. Tezhebi tezhebne dediğimiz yani cem gaibe sigası. Tezhebne ref alameti yoktur çünkü bu fiil mebni'dir. <fet> Mebni olduğu için gaibe mu <fet> Yaz hep ne olacak? T T yanlış olmuş. Yaz hep ne olacak? Siz de hep ne? Yok, ben düzeltmişim sonradan. O yüzden karıştık, e, karıştırdık. Yaz hep ne olacak? Tezhebu, tezhevanı. Yaz hep ne? Onun sonundaki nun mebnidir. çünkü faildir. Dolayısıyla ref alameti yok. Mensup hali de gene yaz hep ne? Çünkü sonun mebnidir. Değişmez. Ref hali, nasb hali, cezm hali aynıdır. Muhatap sigaya geçelim. Müfret muhatap. Tezhebu. Ref alameti. Eddamme. Nasb hali tezhebe. Nasb alameti. Elfethatü. Sonunun fethalanmış olması. Son harfin fethasıyladır. Cem muhatap. Tezhebune. Ref alameti subutunun nunun bulunması, sabit oluşu, mensup hali tez hebu, dolayısıyla nasb alamette hasfun nun'dur. nunun hasf olunması, gizlenmesi. Hasf, gizlenme. Hasf gizlenme. Evet. Gizleme. Tez oraya geçtik değil mi? Evet. Tez yani e, müfret e, muhataba siyası, ref alameti. Fıbutun nun, nunun sabit oluş, bulunması, mensup hali tezhebidir. Dolayısıyla nasf alameti hazfun nun'dur. Tezhebne, bu da cem muhataba sivası. Tezhebne, sonu mebnidir. Ref alameti, nasf alameti yoktur mebni olduğu için. Aynı şekilde bunun da mensup hali merfu hali gibidir. Tezheb ne? Mebni olduğu için herhangi bir ref veya nasb alameti yoktur. Değişmez. Ezhebu ve nezhebu da da her ikisinde de ref hali e, ref alameti daha doğrusu dam meyledir. Ezhebu ve nezhebu nasb halde ezhebe ve nezhebe şeklinde son harflerinin fethalanmasıdır ki <gülüyor> nasb alamette fethadır. Şimdi bu şekilde daha yanlıştır herhalde. Evet. Beşinci alıştırmaya dönelim o zaman. Buradan dördüncü ve yedinci başlıkta e, t başlıkta ifade edilen temelden sonra beşe tekrar dönelim. Da fil emakinil kahleyetil fiole yaz hebu müsneden ile damayil münasibeti. Tek tek diyeyim. Koy fil emakinil kahleye boş mekanlara koy neyi el fiole yaz hebu. Yezhebu fiilini boş mekanlara yerlere koy. Müsneden ile damayirin münasibeti. Münasip zamirlere müsnet olarak, dayandırılmış olarak. Münasip zamirlere dayandırılmış olarak. Yani sadece yezhebu olarak değil. Yezhebu fiili o fiil, cümledeki fail kimse ona uygun hale getirilerek o siga kullanılarak yezhebu fiilini boş mekanlara koy. Örneğe bakalım. Daha doğrusu örneki yok değil mi? Direkt 10 tane cümle var. Birinci cümleye bakalım. Yuridu tullabu en ilel muthafi gaden. Burada önce faile bakacağız. Yuridu'nun faili kim? Et tullab. Cem müzekker. O zaman hangi siga alacağız? ne alacağız. ne alacağız. alacağız? alacağız? Nasp edeceğiz enden dolayı. En nam Yuridu tullabu en yezhebune ilal muthafi gaden. 2. cümle Yavsametu. Anlaşıldı herhalde. müfret, müzekker muhatap ya usametu et turidu en. tezhebe Ezhebe. Ezhebe tabii. Yel he En tezhebe ilal mektebil beridi li ta'khuzal barghiyatan. He ey Usame efendime söyleyeyim. Postaneye neyini? Berkıya telgrafını almak için gitmek mi istiyorsun? Üçüncü cümle bunu da yapalım beraber sonra anlaşılmış ise diğerlerini okuyup geçelim. Ene uridu en ezhebe ila beledi fi utleti sayfi ben bu yaz şey, yaz tatilinde Memlekete gitmek istiyorum. Anlaşıldı inşallah. Muthafen, gaden, yarın, gaden, yarın. gaden yarın. Muthaf müze. Hı -hı. Yarın, yarın müzeye, gitmek istiyorlar. evet. Birinci cümlenin anlamı. <gülüyor> Dördüncü cümle. <gülüyor> yuridu Ammi en ila cüddete liyeşteriye seyareten. Ammi Yezhecval olacak. Müfret, müzekker, gayb. gayb. Yes. <gülüyor> Diğerlerini böyle üzerinde konuşalım. Fiili şey, oraya yazacağımız kelimeyi söylemeyelim ki düşünelim üzerinde. Eyneturidne en badet dersi ya ehevatu. Cem muhataba şey var <gülüyor> mı? <Yes, heca olacak. gülüyor> Baro ne bader. Hani söylemeyeceğiz dedik ya sırayı. Kullanacağımız kelimeyi söylemeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sadece hangi sigalı olduğunu söyleyelim tamam. Şeyni kelimeyi söylemeyelim düşünelim zaten. Cem menes muhater. Güzel. Ya ehabat'tan dolayı evet. Nahnu nuridu nuri nuri en ila Bakistana fil usbu il muhribi cem mütekellim. Ehevati yuridne en ilel mektebeti hazel mesa'e. Ehevati dolayısıyla cem muhataba cem muhataba. Cem muhataba. Muhataba. Muhataba. Ehevati. Ehevati karışır bazen. Benim kardeşlerim muhataba. Evet. turidu en ile saydaliyetil yeştiriye devaen. Ummi. Raibe. Metaturidu e e turidine en ila ilal müsteşfali iyadetil halatiya Umme Kulsumin. Ya Umme Kulsum muhatab. Ya nes muhatab. muhatab, nüfret, muhatab, muhatab, muhatab. Evet. Ya ikhvanu. Muhataba. Muhatab. Muhatab. Ya, muhataba dedik ya. Gibi gibi. Muhataba. Ya ikhvanu. Ya muhataba. Ya ikhvanu eturiduna en ila hadiqatin hayawanatil yawma. Cümle müzekker. Cümlemiz müzekker. Muhatap. Muhatap çok ya. Bahataba. Ya ihvan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Es> 6. alıştırma. Ekmil füllen minel cümeli latiyeti bi vad ev fiilin mudari'in münasibin gelen cümlelerden hepsini münasip müzari bir fiil koymakla tamamla. Burada da zehebe fiiline bağımlı olmaksın münasip fiil hangisi ise onu uygun zamire isnat ettikten sonra koyacağız. Buradaki az önce yaptığımız örneğin genel fiilleri. Zehebe fiilinde genel fiili. Bir, bir iki tane örnek yapalım. Haracet tullabu minel fusuli li sebebet davdai Yesme u Durur mu? Yes, -u. Ne Sebep sebep. <gülüyor> Davdağı gürültü. Duydukları için olur mu acaba? Duydukları. Bir başka daha uygun bir kelime bulalım. Öğrenciler, erkek öğrenciler sınıftan gürültünün sebebini şey yapmak için çıktılar. Öğrenmek için. Öğrenmek için. Öğrenmek için. Fehime olabilir arife, arife olabilir. olabilir, arife olabilir, değil mi? O zaman nasıl neyi kullanacağız? Ya, ya, ya, ya, ya. yefhemu ne veya ya arifu kullanacağız, değil mi? O zaman li ya, ya. li veya li yefhemu, değil mi? İkinci cümlemiz bir bir değil mi li ile evet li ile fiil arasında bir gizli bir evet, en var. Min ey izatin turi dune en el yes, saadetü, saadetü Yok, ya sadetu. Sadetu, sizinle sadetu mü? Ya ya ikvanu, evet, ey kardeşler, haberleri hangi radyodan istiyorsunuz? ...bir şey yapmak yes. istiyorsunuz. istiyorsunuz. Dinlemek. Yani... Yes. Yesme -u. Yesme -u. Ya ihvan dedik. Şey. Muhattap silek. Tesme'u. En, en tesme'u. Değil mi? En tesme'u. Bir tane daha yapalım mı? Geçelim mi? Ses gelmediğine göre bir tane daha yapalım. Bence yapmayalım bunu anlamak için. Yani. <gülüyor> Peki düşünün o zaman ben okuyayım ya, okuyayım tercüme edeyim geçeyim. Ya Zeynebu bu. E yumkinuki en hazel unvane bil lugatil fransiyyati. Ey Zeynep bu adresi Fransızca diliyle bir şey yapman mümkün mü? 4 kharajet talibatül cududu li ile müdirati. Yeni bayan öğrenciler müdüreye şey yapmak için çıktılar. ca hâulâi tullâbu ilel camiat-i islamiyeti min bilâdin muhtelifetin li el-lugatel-arabiyyete vel-kurâne vel-hadîse vel-fıkha vel-tevhîde Bu erkek öğrenciler muhtelif farklı beldelerden İslam, camiat-ul İslami üniversiteye Arapça dilini Suraani, hadisi, fıkhı ve tevhidi bir şey yapmak için geldiler. Yemek için, <gülüyor> yutmak için diyelim ya. <gülüyor> Yalay yutmak, yutmak mı derler? Evet. <gülüyor> hani e, hangi fiili kullanıyorduk şey? Okumaya, kitap okuma değil de ders okma. Ya, ders. Derseye doğru Evet. Eturidne en el kahve teya benatu. Ey kardeşler, kız kardeşler, kahve ne şey yapmak istiyor musunuz Ya Yuhan la tahrucu min el fasli qable en el mudarris el mudarrisu ukhrucu ba'de en ve dkhulu el fasli qable en çok güzel bir cümle hiçbir şey söylemeyin üzerine düşünün enti kharajti min el fasli li el ma a laysa kathalik sen sınıftan su bir şey yapmak için çıktın öyle değil mi? Güzel <gülüyor> ki. <Kedali. gülüyor> <gülüyor> 8. alıştırma. Teemmül mayeli. Gelen şeyler düşün. Bu da gene parçada geçmişti. Ella diye. En la'nın kısaltılmış hali ella. Ella'nın açılımı en la'dır. İdga, idgam yapılmıştır. Sakinluğun, lanın içerisinde idgam edilmiştir. Ella yazılmıştır. Olumsuzluk ifade eden bir mastar. Mesela Ercu en tedhule Burada olumlu girmeni rica ediyorum. Ercu ella tedhule Girmemeni, Girmemeni rica ediyorum. En la, başındaki la ne yaptı? O muzarifili, o musla çevirdi zaten. Girmemeni rica ediyorum. Ercu en teclisehuna Buraya oturmanı rica ediyorum. Ercu en la teclisehuna Buraya oturmamanı rica ediyorum. Bu sadece da Muzarifilerden mi geliyor sadece? Nasıl? Muzarifilerden mi geliyor? En la mı? En evet. ma da olur. Yok ella sadece muzarifilerden mi geliyor? Tabii. Mazele'den la geliyor. zaten mazinin başına geçmez. Muzarifilerden başına geçer. Ma geçiyor. Hı -hı. Et-tasi, dokuzuncu ve son kısmımız ke harfun min hurufil cerri. K harfi i cerlerden bir harftir. C harflerinden bir harftir. Ne yapar? Harf-i cerler gibi başına geldiği ismin sonunu şey, cer eder. eder. Örnek <gülüyor> hadihil medresetu kel mescidi. Bu okul mescit gibidir. Hadihil kahvetu Kelma i bu kahve su gibidir. Bize biraz daha amiyana tarifler. Aptes suyu diyoruz. Eya ee, suyu diyoruz. Doğru söylüyorsun. Hamidun keslanu kezemilihi Hamid arkadaşı gibi tembeldir. Saati <hâti> ke saatike saatim senin saatin gibidir. Bir önceki cümleyi bir irdeleyelim. Hamidun keslanu kezemilihi. Bu cümlede müpteda hangi kelime? <gülüyor> Hamid. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Haber hangisi? <gülüyor> keslanu. Bu bilerek mi bilerek mi yapılmış bir ifade alıcı? <gülüyor> Ezber. Sallama diyelim. <gülüyor> yani. Sen sallama diye Keslanu. <gülüyor> kezemilihi ise çar mezur haberim taliq Tam geri aldım. Her kelime hatul cedde yeni kelimeler. Adetin. sadece midir manasına mı geliyor? Gibi. Gibi gibi. Gibi manasında. Ke gibi manasında. Adetün cem'uha adatun. Adet, alışkanlık. Adet. A'nın üzerine şapka koyun ki adet ile yani sayı ile karışmasın adet alışkanlık örf örf gibi mut hafun cemuhu metahifu müze ulbetun cemuhu ulabun kutu melabisu müfreduhu milbesun elbise milbesun melabisu mefayli kalıbında cemul cemsiya hadigatül hayavanati Hayvanat bahçesi. Hayvanat işte buradan gelmiyor Türkçemize. Yoksa hayvanlar bahçesi aslında. Öyle değil mi? Hayvanat, hayvanat bahçesindeki hayvanat ne demek hayvanat? Hayvanattan gelmiyor bizim Türkçemize. Öyle olduğu, gibi girmiş. Gibi. olduğu gibi, gibi girmiş. Olduğu gibi girmiş ama. Hayvanat bahçesi. Yani hayvanlar bahçesi. Bende bir de Seyyidun, Cemuhu Sa'detun var. Sa'detun Hal innakum suali eyhvan. <gülüyor> Ella'nın yani ella e, şeklinde okumak misbes yok. Bel e ella olarak da gelir, enla olarak da gelir. Yani bu kuralı göstermenin amacı bunun bu şekilde okunması olabilir mi yani? Hmm. Yani enla değil de enla diye okunması gerekir diye bir yok. kural mı? Yok, mecburi değil. değil. Buradan kısaltılmıştır. Yani idgam edilmiş hali budur. Bu şekilde de gelir, öbür türlü de gelir. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim okurken falan da aynı. Kur'an-ı Kerim de, de idgam edilmiş halde de gelir, edilmemiş halde de gelir. Hı hı, yani Bu benzer şey. Bu şekilde birleştirip okuyoruz da o sebeple hı -hı. dolayı. Yani. <gülüyor> Sağında aşağı var ya, başlık gelsin, başlangıcı. Ne yani. Burada alttan Ebnav var, ikinci. Alttan ikinci bak. Eradu diye gelmiş. Bir daha söyler misin abi şeyi? Eradu Evet, eradu eyzeh bul yevmen. Nâm. Burada niye hemze ile gelir eradu? Yuridu gelmiyor da. Mazisi eradu, zehebe gibi. Muzariisi yuridu, evet. yezhebul gibi. Bu tamam. mazisi mi gelmiş? Mazisi erade. Aslı o fiilin aslı de. ra deden türeme. Ra ve de. Ra ve de. Ra ve de. Oradan türeme. Bunun başına ee, bir tane hemze getirilerek ifal babı diyoruz buna ee, sülasi mücerred rubai denir bu fiile sülasi mücerred yani aslı sülasi üçlü sonra bir harf ilave ederek rubai hale getirilmiş bir harf ilave edilmiş tamam mı bugün diyoruz bugün değil de, mesela şöyle yapalım bak haraca çıktı başına elif getirerek ahrece yaparız onu bu sülasi mücerret rubai olur. Erade gibi hmm. <gülüyor> olur. Ehrece, yuhreci, masada ihraz olur. İhraç var bizim tamam. ihraç. O oh, oradan gelme. Hmm. Sülasi bir fiilin başına veya son tarafına bir kısım harfler ekleyerek biz o fiili rubai, humasi veya sudasi yapabiliyoruz. Dörtlü, beşli veya altı yapabiliyoruz. Mesela istikbal. Ka, beleden i İ, şey, hemze, sin ve t eklemiş. İstek böyle. Yestek böyle istikbarın onun mastarı. Başından tamam. da. Tamam? Çünkü şey olursa eteni harflerinden gelince yok değil. Aşırı, değil. Başka... Et, eteni neden değil o? Tamam. Eteni değil? Başka